Bana sorarsanız Müslüman bayan kardeşler kendilerine gerekli olan değeri vermiyorlar. Özellikle böyle dışarıda güzel giyinmiş bir şeyleri gördükleri zaman bak ya görmüyorsun bunların hepsi ama hepsi istedikleri gibi güzel şık giyinebiliyorlar ama ben böyle giyinemiyorum adeta mahkum hayatı yaşıyorum diye düşünüyorlar. Ben neden onlar gibi giyinemiyorum, neden kısayım, neden şişmanım, neden sıskayım? ''Neden burnum büyük? Neden dişlerim önde? Neden, neden, neden, neden?'' Aynanın karşısına geçiyorsun, dakikalarca kendine üzülüyorsun. Bence bu işin ilk başlangıcında kendinle barışık olmayı, kendine teselli vermeyi iyi çözmen gerek. Biliyor musun? Hani... Hasetle dönen o arkadaş ortamında, bunu aldım, bunu giydim muhabbetleri, bunlar hep senin böyle şeyleri arzulamanı, damarlarının açılmasını, daha fazla talep etmeni sağlayan meseleler. Bütün bu mesellere karşı kalbine şunu alman lazım. Bir de Allah'ın bazısına diğerlerinden fazla verdiği şeyleri istemeyin. Keşke suyum olsaydı, keşke buyumda da olsaydı. Bunları başkalarına bakarak, başkalarını kıskanarak talep etmemen lazım. Sevgili pamuk anneler, pamuk babalar, evlatlarınızın, dostlarınızın yani dostlarınız derken de o bayan kardeşlerin yanında geçen dostları kastediyorum. Bunların yeterince iyi olmadığı algılarından bir geçin, onları motive edin, onlara güç vermeye çalışın. Hanginiz direksiyona geçer geçmez araba kullanmayı becerdi ki onlardan da kendini hemen gerçekleştirmelerini bekliyorsun. İslam'da anne baba hakkından çok fazla bahsederiz, biz severiz bunu ama anne ve babaların sorumlulukları da fazla. Siz evladınıza karşı özellikle gözü dışarıda, fikri dışarıda ah onlar niye böyle de ben böyle değilim diye düşünen evlatlarınıza karşı yeteri kadar o İslam'da geçen sorumluluklarınızı yerinize getirmeyince o güzel gül çiçekleri kesmeyi bilmeyen bahçıvanların eline düşüyoruz. Verebilecek misin hesabı? Kendine özgüveni olmayan, yetmeyen, bayan kardeşleri demoralize eden başka bir durum daha var. O kardeşlere lakap takmak. Var mı böyle aklınıza gelen lakap? Pişt, tombiş, gelsene yavrum falan. Pişt, yer elması. Var mı böyle Sinan? Aklına gelen böyle aşağılayıcı. Mesela Yunus sana ne derlerdi küçükken? Var mı böyle aklına gelen? <gülüyor> 31 <30. gülüyor> Dijimon falan diyorlar mıydı? Çok izliyormuşsun ya. Ömer var mıydı bir lakabın? Gevezeydi. Ya. Geveze. Hı. Ne acaba? <gülüyor> Sedef var mıydı senin? Abi, eski esnaf değilmiş arkadaş. Eski gayrimeşru <gülüyor> hikayelerine bakarsak. kumarbazlar ustası, işte papazın kızı falan var mıydı öyle lakabın? Masup senin var mıydı? Faça Diyarbakırlı 21-33 yaralı diyeceği falan ha? Yok. Yok muydu? Hiç. Hadi canım lakabı olmayan çocuk mu olur ya? Başkan peki seneki neydi? <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemem. Sinan var mıydı lakabın? Tokoz kafalı diyorlardı abi. Ne diyorlardı? Tokoz kafalı. <gülüyor> Tokoz, Tokoz Peki etrafınızda duydunuz mu böyle? Çok gerçekten gurura dokunacak lakaplar. Mesela bizim köy, köyün varmış zamanla. Mesela Papilin köpeği derlermiş, gözü bitli henze derlermiş. Yani bunlar ne demek? Gözü bitli. İşte altı parmaklı bilmem kim. Böyle garip garip lakaplar yani. Var mı lisede de Yunus? Böyle aklına gelin, hatırladın mı? Ayı aç varmış. Var. Bu gurur gurura dokunucu mu? Mersin'de Mersin'de bu ünvandır ya. Adam Ayyaş aç desene Elhamdülillah der. <gülüyor> Öyle <oldu ya>. <gülüyor> <gülüyor> Var mı? Sedef. Yok abi. Bir <gülüyor> köyde başka bir şey Gözü bitti hanıza ne demek ya. Siz insanlara lakaplarıyla seslendiğiniz zaman da hani dostluğundan dolayı sizi seviyor ve rahatsız değil gibi davranıyor ya sizlere. Hesap gününde herkesin ama herkesin çok iyi amelleri ihtiyacı olan günler gelecek. O zaman senden hakkını isterse eğer sence senin o iyi amellerini kim alacak? Sinan bana da oluyor yani hayal oluyor özellikle. böyle. Çok komik sahne oluyor. Mesela Sinan adam geliyor böyle. Kapıdan girmiş işte o babacım hoş geldin falan filan. Memo haber ya dedi. Memo diyebilirim değil mi dedi. Diyemezsin kardeş dedi. Direkt böyle o samimiyetle girmiş. Yani diyemezsin. Annem bile demiyor. Ablam da demiyor. Babam Memo mutfaktan su getir bunları demiyor. Onlar bunları diyemezken ve ben Memo lafından hoşlanmazken sen de diyemezsin. Anladın değil mi Erdoğan? <gülüyor> Bence siz bunlar rahatsız iseniz ve size biri bunu yapıyorsa lakapla ortamda malzeme ediyor ve bu sizi sindirtiyorsa demoralize ediyorsa bunu şimdi uyarın. Ahirete kalmasın kardeşim Allah katında lakap çok caiz değil benim gönlümde buna çok uygun değil en iyisi mi sen bana Mehmed'im de hayatım de ya <gülüyor> direkt ismi söyle cannim de. <gülüyor> Şimdi de o insanları demoralize eden diğer insanlara bakalım. Sizin ağzınızdan çıkan sorunlarda da kontrol problemi varsa eğer sizde maneviyat problemi de var demektir. Çünkü her an Allah'ı, Rabbini bir ahiret gününde hesap vereceğini ciddi manada idrak edersen birinin bundan alınabileceğini, ortamda bozulabileceğini, kendi içine daha fazla kapanabileceğini düşünebilirsin değil mi? Yani Müslüman bir insanı üzecek kötü sözler söylemek zaten caiz değil. Ama insanların tamamında da bu şey uygun değil, caiz yani bir insanın gönlünü kırdın. Ama Müslüman Ya bunlar zaten caiz ve uygun şeyler değil. Yani bence bile bile kötülük yapan adamlara bile lakabıyla ya da belli başlı betimlemelerle bahsetmeyin ki dilinizin şerre kabiliyeti gelişmesin. Dilinizin şerre kabiliyetini geliştirmezseniz bir gün dalıp o çok sevdiğiniz kardeşinizin de Gönlünü paramparca etmezsiniz. Şimdi bu konuyu da köşeye koyalım. Eş dost dedik, arkadaş dedik, lakap dedik. Önemliydi yani mesela. Konumuz neydi hatırlıyorsunuz değil mi? Yani konu şuydu, Bir Müslüman bayan kardeşin özel olarak bu yani genel tüm kardeşlere de vurulacak alanlar var. Sürekli Dışarıda bu güzellikler var bende neden yok bunlar diye kendini demoralize ettiği haller vardır bunun sebeplerini konuştuk. Bunun diğer bir sebebi de dış faktörler. Şimdi dış faktör ne demek şu besinler diye yapan ay dışarıdaki elalem ne der bilinciyle yaşayan insanlar çok daha ciddi demoralize olacak ama ya dışarının ne dediğinin ciddi bir önemi benim hayatımda mevcut değildir. Ama Rabbim ne der ve nasıl benden razı olur? ''Aa şurada hissedeyim bana yeter'' dersen dışarı senin moralini bozamaz zaten. Benim için dışarının ne dediği çok önemli değil. İçten içe yüreğimin en derinde Rabbimin rızası daha önemli demenin en güzel yolu da tesettürdür. Ve tüm içtenliğimle hatırlatmam lazım 3 çeşit tesettür var kardeşim. Birincisi. Atadan, dededen görülen kültürel bir tesettür vardır ve bu tarz tesettür hiçbir şekilde ibadet heyecanı taşımaz. Dikkat edin, tesettürlü olup namazını kılmayan o kadar ciddi bir zümre var ki. Yani bana sorsanız, estağfurullah kıyaslamak düşmez. Yani hani amiyane bir tavırla, ya tesettür namazdan daha zor gözüküyor dedim hani. O örtünüyorsun, sıcakta şöyle böyle ama o tesettürü başarmış namazla hiç alakası yok. Neden? Tamamen kültürel bir tesettür gelmiş ve içi o kadar boş ki imandan sonraki en önemli adım olan Ermaz'a bile duymamış. Garip. İkincisi, hadiste giyinik çıplaklar diye geçen başları da deve örgücü gibi olan ahir zaman tesettürü. Çok var değil mi? Çok aklına geldi değil mi? Bu tesettür makyaj doludur, dikkat çekicidir, albenisi yüksektir. Yani bakan insanı bir daha bir daha baktırıp kendini teşhir etmeyi arzulayan bir tesettür çeşididir. Yani bazen hakikaten insan böyle makyajlarla dolu, böyle gökkuşağı gibi, deve örgücü gibi yani Hadise, muhalif olan bu tesettürü gördüğünde insan bazen şunu demek istiyor ''Kardeşim, kurban olayım şu makyaja da ehliyet versinler.'' E sürmesini bilmeyen sürmesin be bir 3- İşte o hakiki tesettür. Bakanı davet etmez. Kıyafetin kendisi zinet değildir. Aksine onun içinde bir zinet vardır ve kıyafetleriyle bunu korumayı örtmeye çalışır. Vücuda yapışmaz, hatları belli etmez, korunan bölgeleri göstermez. En komik ne biliyor musun? Buna sahip olanlar ya bir kere evleneceğiz deyip düğün günü açılmaz, düğün günü tesettürünü abartmaz, düğün günü tesettürün şerefiyle oynamaz. Aksine düğün bir defadır, o da imtihandır, ahirette de hesabı vardır der, tesettürünü bozmaz. E çünkü imtihan. Kardeşim tabii ki de güzel giyinin ama kışkırtıcı değil. Şimdi işin başka bir mesuliyeti de annelere geliyor. Lütfen bütün söylediklerimi zevkle üstünüze alınabilirsiniz. Bir zaman bir yazı okumuştum. İmamın manken kızı isminde. Ne zaman öyle dindar bir anne görsem ama o dindarlığını uymayan bir kız görsem ve o anneyi biraz tanıma fırsatım olsa, hakikaten taklitte kalmış, kültürellikte kalmış ama kızının ahiretine el uzatamamış bir İslamiyet. Maalesef altında hep görüyorum. E burası çok üzücü oluyor. E mesuliyetini hesapla. O da ciddi bir hadise. Anladığım kadarıyla şöyle oluyor iş yani anneye baktığında hani olabildiğine güzel bir tesettürü var ama kızına baktığında e, kızım iş buldu, emekli maaşı garantide, e, evin borcunu da geçen bitirdi, e, toruna da birikim yaptık zaten biraz. E tabii ki de bu şartlarda bu kız nasıl tesettüre girsin Değil mantık başladı annede. Kızın dünyevi artıları olunca anne diyor ki e, daha ne olsun? Daha ne olsun değil mi? Yani kız dünyada belli başlı muvaffakiyetler elde ettikten sonra daha ne olsun? Zaten öğretmen ettim. Zaten diş hekimi ettim. Zaten zengin bir kocaya yoldaş ettim. Torunların geleceğine kadar garanti altında. Daha ne olsun? Değil mi? Ümmet kanalarken ve biz bu mümin kardeşlerden mesulken önce kendi nefsimize daha sonra bu arkadaşlara yetişmemiz şartken daha ne olsun değil mi? İslam alemi bir olamadığından birçok yerde Suriye'de, Filistin'de, Müslüman diğer arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yeteri kadar el uzatamazken, birlik olamamışken ve daha kötüsü bunun üzüntüsünü bile yüreklerimizde yaşayamamışken daha ne olsun değil mi ya? Acaba alemlere rahmet olarak gelen o zatın, zat-ı şahane'nin derdi neydi de bize dünya nasıl yetti? Daha ne olsun değil mi? Yatak odasında bile giyilemeyecek kıyafetlerle dışarı çıktılar ve bunu adına tesettür dediler. Peki Ebu Cehil'in karısının bile giymediği şeylere tesettür denilir mi? Bu vebalin altından kalkılır mı? Evladı, gönlü, belki ahireti viran olmuş şekilde bu halde ama anne umrede yeter mi? Yetiyor mu? Yetecek mi? Neredesin anne? Kızım bu haldeyken, Rabbin kızından razı değilken, neredesin anne diye bağırmaz mı bunları müşahede eden melekler? Biliyor musun anne? Evinin mobilyalarından daha önemli meseleler var. Biliyor musun? Ölürken bile bütün evlatlarıma birer daire bıraktım artık gözüm açık değil diye ölüyoruz. Böyle deme. Benim evlatlarımın namazı tam, gönlü imanlı, asıl şimdi rahat göçebilirim diyeceksen bu cümleyi de. Burada verilen daireler cennetteki saraylara ne ara değişilir oldu da böyle diyorsun. Değil mi? Değil mi? Unutma. Şeytan, insanın kıyafetleriyle birlikte halsiyetini de kaybedeceğini çok iyi biliyor. Bugün ne giysem diye düşünürken aklına kefen geldi mi hiç?